Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Arıları Yaşatalım projesini konuşacağız bugün. Sevgili Güneş'in Aydemir'le. Hoş geldin Güneş. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Arı odaklı arıcılık nedir? Arı odaklı arıcılık, şimdi e, ekosistem için çok önemli dedin zaten, anlattın. E, arıların e, tabii işte hakkında söylenmiş pek çok ünlü laf da var işte meşhur Einstein'ın söylediğini. E, düşündüğümüz <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar Einstein'a ait e, İşte arılar Yok olursa en çok 2-3 sene içerisinde bütün hayat yok olur Vesaire gibi e, Arıların çok önemli Ekosistem açısından önemli görevleri var e, Biz tabi arı deyince Aklımıza otomatikman bal geliyor Çünkü arı, arıcılığın Temel hedeflerinden bir tanesi Bal almak e, Ama Yani e, Bizim ülkemizde arılar hala var ee, ve e, arılara, arıların yaptığı görevleri çok da fazla bilmiyoruz bu nedenle. Ama bazı ülkeler var, arılar yok olmuş. Mesela meyve plantasyonları var. Sırf arılar olmadığı için, o bölgede arıların, arılar yok olduğu için meyveler döllenemiyor, çiçekler döllenemiyor. Tek tek adam tutuyorlar çiçekleri elle döllemek için. E, dolayısıyla bu hesaplama yapıldığında arıların aslında ekosistem e, hizmetleri e, dediğimiz e, kavram içerisinde e, polinasyon baldan çok daha önemli görevi aslında polinasyon yani bitkiler aleminin e, meyve verebilir hale gelmesini sağlamak. E, fakat bugün yapılan arıcılık bal odaklı bir arıcılık olduğu için yani insanın doğrudan bal almasına odaklanmış bir üretim olduğu için büyük oranda arıları açıkçası ciddi anlamda kötüye kullanıyoruz insanlık olarak. Daha fazla bal verimini arttırmak için pek çok şey yapıyoruz. Yani işte şeker kullanmak bunun en <gülüyor> görünür kısmıysa aslında işte arıları oradan oraya gezdirmek üretim şekli üretim biçimi itibariyle var olan bu hayvancılıkta hani yapılan monokültür e, üretime e, zorlamak, e, pek çok kimyasalla e, arılara maruz bırakmak, kimyasala e, pek çok e, bal verimini arttırmak için yapılan çok fazla e, hatalı e, uygulama var ve bu uygulamalar arı hayatına e, arıların kolonilerine zarar veriyor. E, tam olarak tespit edilemeyen bir koloni ölümü yani sebebi tam olarak tespit edilemiyor pek çok rivayet var ve pek çok sebep var ve belki bütün bunların hepsinin de bir e, birleşimi bu ama e, dünyanın pek çok yerinde e, arılar arı kolonileri çöküyor e, ölüyor e, devamlılığını sürdüremiyor çünkü arı e, kovan olarak tek bir e, hayvan gibi aslında. Yani tek bir bal arısının koloni olarak yaşadığı için bir bal arısının tek başına yaşaması mümkün değil. Koloni olarak tek bir organizma gibi e, yaşıyor arı. E, ve yaşam süresi de çok e, kısa. E, dolayısıyla çok hızlı eğer eğer bir sorun çıkarsa e, kovanda e, çok hızlı bir şekilde koloni e, çöküyor. Bütün kovanlar e, bitiyor. İşte arı odaklı, arıcılık aslında arıların e, yaşamını devam ettirebilmesi için arılara destek olmak e, ve tabii ki işte bu destek olunandan olunma süresi içerisinde de çıkarsa e, şansımıza onların arılarından bal tutan parmağını yalar şeklinde ee, balından da birazcık faydalanmak ee, özetle birazcık bu yani arı hayatını gözeterek önceliği arı kolonilerine vererek e, arının ekosistemdeki görevlerini ön plana koyarak yapılan e, o bağlamda yapılan arıcılığa Arı odaklı arıcılık Yani diyorsun. arının hakkına saygı duyarak, önceliği ona vererek ona yapılan vererek. arıcılığa evet. arı odaklı arıcılık diyoruz. Peki e, geleneksel arıcılık, e, arı odaklı arıcılığın neresinde? Muhtemelen hepsi birbirini tamamlayan tamam şeyler. Tamamlıyor tabii. Geleneksel deyince tabii aslında burada biraz atadan kalma yöntemi kastediyoruz biz. Çünkü geleneksel kelimesinin aynı zamanda konvansiyonelin yerine de kullanıldığı için mesela evet. e, resmi terminolojide. Yanlış olabilir. Burada kastettiğimiz şey atadan kalma, kadim yöntemlerle yapılan arıcılık. Tabi bu doğa şartlarına çok uygun bir şekilde yapılıyordu eskiden. Ee, yakın zamana kadar hatta bu şekilde. Yani şu anda da var ama çok tek tük kalmış vaziyette bunu yapan insanlar. Ee, Bal arıları sonuçta e, doğanın bir parçası. Ve doğada işte kayak ovukları, kovuklarında, ağaç kovuklarında, ee, bu gibi yerlerde yaşıyor aslında. Geneksel arıcılıkta bu doğal habitatı e, taklit etmiş. Taklit ederek e, yapmış. E, doğal ilaçlarla arıları iyileştirmeye çalışmış hastalıklarına karşı ya da arıların zaten doğal ekosistemde e, bal yapmak için nektar topladığı bitkilerin çeşitliliği yani doğanın sağlığıyla çok doğru orantılı. Oradaki bitkilerin çeşitliliği arttığında nasıl bizim beslenmemizde Dengeli beslenme diyoruz. İşte çeşit çeşit gıdalardan belli oranlarda almamız gerekiyor sağlıklı olabilmemiz için. Arının da sağlıklı olabilmesi için o bitki çeşitliliğinden şey yapması gerekiyor. Nektar alması, polen alması. İşte onun da proteine, karbonhidrata, şekere ihtiyacı var. Ve bunun da çeşitli kaynaklardan alması gerekiyor. Dolayısıyla geleneksel arıcılık bu doğal şartlara en Yakın, en uyumlu e, arıcılık e, yöntemlerini geliştirmiş insanlar. Nedir bunlar? İşte ağaçların içine yaptığını görmüşler arıların. E, ve kütük kovanlar yapmışlar. Yuvarlak kütük kovanlar yapmışlar. İşte sepet gibi e, sepetten örmüşler. E, onun içine koymuşlar e, oğulları. Ya da mağaraların içinde doğrudan mağara ağacın kovuğuna yapanlardan bal hasat etmişler. Ee, geleneksel arıcılık birazcık böyle zor e, coğrafyalarda işte ağaçların tepelerinde. Çünkü yaban hayatı e, da tabii o arının olduğu bir ortamın yaban hayatının da çok zengin olması e, beklenir. Ve pek çok düşmanı var balın. <gülüyor> Sadece insan değil <gülüyor> balı ortak çıkan işte ayıdan tutalım pek çok hayvan geliyor işte arı kovanlarındaki balı almaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yaban hayatından koruma işlevi de var. Bunun için de pek çok çözüm geliştirmişler geleneksel arıcılığın içerisinde. Ee, pe peki bir de ekolojik arıcılık var. Evet. <gülüyor> ekolojik arıcılık nedir? Şimdi tabii e, orada şöyle bir ayrım yapmışlar. E, fenni. Şimdi diyorlar ki kütük kovanlar var bir de fenli kovanlar var. Fenli kovan dediğimiz zaman aslında işte bir arı kolonisinin en kolay şekilde insan açısından en kolay şekilde bakılabileceği, işte balın kolayca süzülebileceği, arıların kontrolünün kolay yapılabileceği, belli uygulamaları kolay yapılabileceği fenli kovanlar geliştirmişler yıllar içerisinde insanlar. Ee, ve bu kovanların da işte e, köşeli dikdörtgen prizması küp şeklinde i̇şte arının girdiği işlediği yerler var. Ve aslında bu da sürekli gelişiyor. Yani burada insanlar ihtiyaca göre geliştiriyorlar. E, bu fenli kovanla yapılıyor ekolojik aracılık. E, ama aslında e, hani... Belli, ekolojik tarım biliyorsun işte e, bizim <gülüyor> pazarında e, şey yaptığı yani o sertifikalı e, arıcılık e, e, konusundaki sertifikaya uygun e, uygulamaların yapılması gerekiyor dolayısıyla evet. belli preparatlar kullanamıyor kullanılamıyor e, şeker verilemiyor e, arılara e, bunları garanti altına alan ekolojik arıcılık bunların yapılmadığı ...arıcılıkta... ...işte konvansiyonel arıcılık. Şimdi ara odaklı arıcılık... ...ekolojik arıcılık... ...konvansiyonel arıcılık... Geleneksel. ...ve geleneksel arıcılık... ...ama sanırım hepsinde ortak bir şey var... ...senin anlattıklarından anladığım kadarıyla... ...yerellik çok önemli. Yani Hı. arıyı yerinden yurdundan edip... ...başka bir yere taşıdığın Hı. zaman... ...çok verimli olamıyor... ...hatta belki de yok oluyorlar. Yani tabii... ...bunlar... Belli zaman ölçeklerine göre değerlendirebiliriz. Şimdi neden seyahat ediyorlar arıcılar, gezi geziyorlar? Daha fazla ürün almak için geziyorlar. Yani bir bölgede bitki, bal durduğu zaman o bal olacağı bölgeye götürüyor. Örneğin işte Çanakkale bölgesinde Trakya'ya götürüyor. Neden? Orada işte Ayçiçeği var. E, oradaki balı e, alıyor. Ya da işte kestane için Kaz Dağı'na götürüyor. E, o kestane balını alıyor. Bu şekilde gezdiriyor. E, fakat bunun şöyle bir zararı var. E, bir kere hayvanları oradan oraya taşımak yani ciddi bir... Çünkü Arının işte dedik ki bir arı kovanın içinde sağlıklı bir kovansa 60 bin 70 bin arıdan bahsediyoruz var evet. bir anda. Ve bu arıların e, ortalama yaşam süresi işte 20 ila 30 gün arasında. Hı hı. Yani bir arı yumurtadan şey, larva olarak şeyden çıkıyor 30 gün sonra ölüyor zaten. Yani bu kadar kısa bir süre içerisinde. Ee, kovanının yerini öğreniyor nokta atışı bir şekilde şimdi kovanı azıcık yana kaydırdığınızda hayvan o yeni yeri bütün koloni olarak yeniden öğrenmek zorunda evet. ee, e, kovanı bırakın yan tarafa götürmeyi oradaki bütün su kaynaklarını biliyor işte nereden şey alacak ortamı keşfediyor şimdi kendimizi düşünelim evet. yepyeni bir yere götürüyorsun başka bir coğrafyaya götürüyorsun bir kere bu bir travma yani götürmek e, i̇kincisi işte götürürken Beslemen gerekiyor Hayvanı bir şekilde Çoğunlukla tabi ki balı e, Vermiyorlar şekerli su veriyorlar e, Ki götürdü, götürülen yer Ne dedik işte monokültür ağaç çiçek tarlası Biraz önce işte dengeli beslenmeden bahsettik. Evet. Bir kere gıdasını tek bir şeye indiriyoruz. E, tek tipe indirim, indirmiş oluyoruz. Ki çoğunlukla o bölge konvansiyonel üretim yapılan bir bölge oluyor. Yani pek çok tarım kimyasalıyla e, karşılaşıyor. E, bir diğer konu e, hastalık kapma meselesi. Hmm. Yani e, arı kolonilerini oradan oraya gezdirdiğiniz zaman değişik yerlerdeki koloniler de geldiği için... Oradaki o şeyden dolayı ilişki e, den dolayı temastan dolayı pek çok hastalık hastalıksız yerlere bulaşıyor Dolayısıyla e, özellikle kapalı vadilerde işte e, karadoğu Karadeniz'de var mesela kapalı e, derin ırmak e, vadilerinde arıcılık yapıyorlar e, O tür e, yerler çoğunlukla hastalıktan ari oluyor e, ve oraya diyelim ki dışarıdan arıcılar e, gelirse, Pek tabii ki e, hastalık bulaşma riski fazla oluyor. Evet. E, Karadeniz demişken e, arıları yaşatalım projesi kapsamında Karadeniz'de sah çalışmaları yaptınız. Ve orada geleneksel arıcılığın tükenmekte ve yok olmakta olduğu ile ilgili bir tespitiniz var. Hı -hı. E, farkında olarak ya da olmayarak nasıl bu hale gelmiş oralar? İşte var olan genel e, aslında gidişat o yönde e, sistem e, zorluyor. Yani bu doğal şartlar altında arıcılık yapma meselesinin şeylerini zorluyor. Şimdi arıcılık diğer tarım dallarından biraz farklı. Bu bir tutku gibi bir şey. Yani bir kere arıcı olduğu zaman bir insan bir daha kolay kolay bırakmıyor o arıcı şeyini. Gerçekten inanılmaz bir yani arıcıların yüzde yüzünde neredeyse tanıdığım arıcılarda böyle bir tutku şeyi gördüm ben, gözledim. Ee, birazcık babadan oğula dededen toruna geçen de bir e, meslek Doğu Karadeniz'de en azından öyle e, ve e, çok zor e, bir coğrafya orası yani evet. düşün ki böyle neredeyse hani negatif kayalara tırmanıp kovanları oralara yerleştiriyorlar bir de işte ayı var ekosistemde ondan korumak için daha zor yerlere yerleşiyorlar çok yüksek ağaçlar 20 metre 30 metre ağaçların tepesine yerleştiriyorlar. Dağcı gibi e, Kaya tırmanışçısı gibi Bellerine ipler şey yapıyorlar e, Tırmanıyorlar falan yani Hayati tehlike de e, var evet, bunun Yaşamsal risk de var, risk de var. <gülüyor> e, Çok çetin bir coğrafya e, Bir kere e, yeni kuşak Bu e, Şeyi artık e, istemiyor İkincisi Bir gelir kapısı gözüyle bakıldığı için e, Bu işe e, Belli bir standarda ulaşması lazım evet. <gülüyor> Balın e, o standarde ulaşması için de işte gene bal, arı odaklı e, şeyden arıcılıktan uzaklaşıyoruz ister istemez. Ve e, işte bir takım e, uygulamaları yapıyoruz. Üçüncüsü e, arı kolonilerinin şöyle bir e, sıkıntısı var. E, hastalıklar e, var. yani e, belli bir, bir zamanda işte dışarıdan gelen arı, arı kolonileri nedeniyle, Yıllar yıllar önce, on yıllar önce e, bulaşmış. Türkiye'deki hemen hemen bütün arı kolonilerine bulaşmış. Varoa diye bir e, pa parazit var. E, arı kenesi diyebiliriz buna. E, arının işte larvasının içinde itibaren büyüyor. büyüyor. E, varoa çok ciddi bir problem. E, i̇şte ekolojik tarımda da varoa için kullanılan preparatlar... E, yani konvansiyon tarımda kullanılanlara izin vermiyor. vermiyor. Ee, başka bitkisel kökenli bir takım uygulamalara izin veriyor. Ee, ve bu tür uygulamalar işte bu fenli kovanlarda daha kolay. Ee, efendime söyleyeyim işte fenli kovanlardan bal almak daha kolay. Arıyı kontrol etmek daha kolay. Ee, dolayısıyla yavaş yavaş yavaş yavaş o uygulamalar eski uygulamalardan vazgeçiyor Öreceğim Evet peki arıları yaşatanın projesi kapsamında 4-9 Aralık tarihleri arasında Bornova'da bir eğitim veriyor Buğday Derneği evet. Eğitimin içeriği ve bu eğitime kimlerin katılabileceği ile ilgili de bize bilgi verebilir misin? Kimler katılabilir? Tabii 4 günlük bir eğitim olacak bu Eğitim aslında işte arı odaklı aracılık konularını içerecek Bütüncül arıcılık diyeceğimiz konuları içerecek Ekolojik arıcılığın temelleri neler bunları anlatacak Programda sanırım şey de var işte Sepet kovan yapımı falan gibi böyle bir uygulama tarafı da var e, ve e, Türkiye'den dünyadan hani bu konuda çalışma yapmış örnek e, vakaları da getirecek Aslında bu çalışma e, bizim e, uluslararası yürüttüğümüz e, bu e, araları yaşatalım projesinin e, son ayağı bu eğitim ve bir de konferans var evet, e, eşliğinde 9 Aralık'ta Evet e, uluslararası 4 e, ülke e, yürüttük bir projeyi İngiltere, Hollanda, Makedonya ve e, Türkiye. Yürütücüsü de Buğday Derneğiydi bütün projenin. Ee, burada İngiltere ve Hollanda daha çok şehir arıcılığı, şehirlerde arıcılık yapılıyor. Çok yükselen bir trend bu dünyada. Ee, şehir şehir arıcılığı konusunda o uzmanlar var ve bu doğal arıcılık konusunda yani, hakikaten hani arıları korumak için e, arıcılık yapan ve kesinlikle e, Bal bile yemeyen arıcılar var böyle insanlar var dünyada e, Makedonya'da daha çok bizim gibi geleneksel e, arıcılık e, kalmış yapılıyor e, oradan da geleneksel organik hatta sertifikalı e, arıcılar gelecek e, dolayısıyla biz tam işte e, doğal arıcılık dediğimiz zaman net bir tanımı yok ama bu böyle bir yelpaze gibi düşünelim en doğal şartlarda yapılan işte doğada hiçbir kovanın içinde olmayan ağaçların kovuklarına yuva yapmış arılardan arıların bakımı da var bu yelpazenin içinde. İşte organik sertifikalı arı arıcılık bal üretimi yapanlar da var. Bu yelpazenin bu iki uç uç konunun arasına düşen bütün ara konularda konulara değinilecek hem eğitimde hem konferansta. Ve evet. bu uluslararası e, networkten de insanlar gelecek. Ee, bir de <gülüyor> neonicotinoid diye bir madde var tarım ilacı. Hmm. E, arıları öldürdüğü kanıtlanmış. Hı -hı. Ve hatta birçok ülkede de yasaklanmış. Ancak Türkiye'de kullanımıyla ilgili herhangi bir yasak yok. Hı -hı. E, Buğday Derneği olarak bununla ilgili bir çalışma ya da bir e, kampanya yürütüyor musunuz? Evet şimdi bu pek çok ülkede yasak bir madde ee, Ve böcek ilacı olarak kullanılıyor Pestisit evet. olarak kullanılıyor Konvansiyonel tarımda kullanılan bir madde ee, Arılar da böcek neticede ee, Yani arıların bulunduğu bölgede aslında işte pe Pestisit kullanılmasının bazı kısıtlamaları var e, yanılmıyorsam Ama yani tabii ki işte ya da arı olduğu dönemlerde kullanılmıyor sanırım <gülüyor> Türkiye'de yasak değil bu madde Bununla ilgili daha yeni hani bugün konuştuk budaydernli Evet yakın zamanda bu konuda bilgilendirme ve bir kampanya başlatacak ülkemizde de bu maddenin yasaklanması tarımda kullanılmasının kısıtlanması ile ilgili olarak arıları yaşatanın projesi kapsamında bir web sayfamız olacak mı evet şu anda bir web sayfası hatta web sayfasından daha fazlası bir portal gibi bir çalışma yapılıyor yakın zamanda bitecek o bu sayfanın içerisinde doğal arıcılık başlığı altında pek çok işte yapılan çalışmalar örnek vakalar bunlarla ilgili videolar eee Bilimsel makaleler e, bulunacak böyle bir e, eğitim parçası da olan bir e, dijital e, ortam çalışması var şu anda Evet harika tekrar hatırlatalım Buğday Derneği'nin Arıları Yaşatalım projesi kapsamında 4-9 Aralık tarihleri arasında Bornova Belediyesi'nde katkılarıyla bir eğitim var Eğitime kimler katılabiliyor Güneş'in? Eğitime en az bir kovanı olmasını istiyoruz. Bir kovanı dahi olsa arıcılığa başlamak isteyen, doğal arıcılık konusunda bilgilenmek isteyen arıcılar, arıcı adayları katılabilir. <gülüyor> katılabiliyor ama başvuru var. Sınırlı bir katılım var. Dolayısıyla Buğday Derneği'ni... Başvurmaları. Evet. evet. Eğitimin hemen ardında da 9 Aralık'ta e, tek günlük bir konferans var. Buğday Derneği'nin sosyal medya hesaplarında zaten duyuruları yapılabiliyor. E, sizler de geri dönüş yapıp kayıt yaptırabilirsiniz. Evet bugün e, Buğday Derneği'nin Arıları Yaşatalım projesini sevgili Güneşin'le konuştuk. Güneşin'cim programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam Programından hepinize sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun